Herkese hayırlı akşamlar. Ee, arkadaşlar, e, bitmeyen bir Fatiha tefsirinde e, 11. derste sizlerle yine beraberiz. E, ve ancak biliyorsunuz 3. ayete gelebildik bu ilk 10 derste. E, efendim o 3. ayette Besmele'yi Besmele ilk ayet saydığı için Elmanlı Hamdiyazır. Er Rahim ayet-i kerimesi. Hiç vakit kaybetmeden hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bir iki cümleyle olsun. Geldiğim yeri bir özetleyeyim. Er Rahim ayet-i kerimesinde biliyorsunuz Rabbimizin rahmet kökünden gelen iki ismi aslında burada tekrar ediliyor. Tekrar ne demek? Çünkü Besmele'de geçmişti. Bismillahirrahmanirrahim'de de bu iki isim. Cenab-ı Hak tarafından tercih edilmiş kendisini tanımlamak üzere. Burada da Fatiha'nın bir ayet kelimesi kerimesi olarak müstakillen tekrar ediliyor. Elmalı Hamdiyazır merhum merhamet duygusunu tarif ederken yani rahmetin kökeni olan merhamet duygusunu tarif ederken iptida şefkat gibi bir teessür ve infial yani başlangıçta böyle başlar karşımızda gördüğümüz acınacak bir durumdan doğan ve ondan etkilenmekten yani infial dediği fiilin e, fiilin dönüşlülüğü burada kastediliyor. Efendim yani bir başka sizin dışınızda bir durum var. O durumdan etkileniyorsunuz ve bu etki sizde bir şefkat duygusuna sebep oluyor. E, ve netice olarak da ende bir hüsnü tesir yani oraya bir iyi tesirde bulunmanız gerekiyor. E, burada biz parantez açıp şunu belirtmiştik. Yani sonuçta bir fayda hasıl etmeyen yani o merhamet ettiğimiz durumu durumun düzelmesine faydası olmayan bir rahmetin bir merhametin etkili bir merhamet olmadığını pasif bir merhamet olduğunu söylemiştik. Peki Rabbimiz için dedi Elmalı Hamdi Hazır. E, etkilenmek söz konusu olabilir mi? Yani merhamette böyle bir etkilenme varsa bu Rabbimiz için söz konusu olabilir mi? Olamaz. Çünkü allah Teala etkilenmek bir değişim demektir. İçinde bulunduğunuz durumun değişmesi demektir. Biraz önce e, böyle bir duygunuz yokken biraz sonra sizin dışınızda bir hadise oluyor ve ondan etkilenerek merhamete geliyorsunuz. Bu allah Teala için e, söz konusu olamayacağından burada iki şekilde mülahaza edilebilir merhametin bu tanımı dedi ve birincisi yalnız neticeyi lazime olan tahlis ve inam manası yani Cenab-ı Hak için merhamet demek merhamet ettiği şeydeki durumdaki sonucu değiştirmesi demek oradaki o vakayı değiştirmesi demek yani Allah-u bir birisine merhamet ettiğinde, rahmet ettiğinde onun içinde bulunduğu durum ee, sıkıntıdan kurtulmak, kurtulur ve e, hayırlara nimetlere mazhar olur. İkinci anlamı da efendim iradeyi hayır manası yani herhangi bir etkilenme söz konusu olmasızın e, efendim e, o insanın nefsinin bir şeye mail etmesinin de temelinde bulunan. Temelinde bulunan bir hayrı murad etme yeteneği ve kapasitesi e, kastediliyor burada diyor. Yani sizin bir hayır murad etme, iyilik murad etme yeteneğiniz ve kapasiteniz olmazsa işte e, bir meyli nefsaniğiniz de olmaz. Çünkü yapabileceğiniz hiçbir şey yok yani. Gücünüz hiçbir şeye yetmiyor. E, gözünüzü kapatır geçersiniz. Bunu e, romanlarda, filmlerde çeşitli e, durumları tasvir eden edebiyatçıların, sanatçıların... Efendim, etkili sahnelerinde görürüz değil mi? İşte köledir mesela adam. E, bir başkasına yapılan zulme e, elinden gelecek hiçbir şey yoktur. Yani kendisi de e, yani kendisini düşündüğü için değil. Gerçekten elinden gelecek bir şey yoktur. Hani e, olaya gözünü kapatır. Yani buradaki gözünü kapatmak, göz yummak anlamında değil. E, i̇şte dolayısıyla e, sizde e, sizin sizin Nefsinizin bir şeye etmesi için bile sizin bir irade gücünüzün olması gerekiyor. Hayrı irade edebilecek bir kudretinizin olması gerekiyor. İşte <gülüyor> Allah Teala için <gülüyor> Rahman ve Rahim isimlerinin ifade ettiği rahmet bu iradeyi hayrı işaret eder demişti. Geçen hafta bunları konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi... E, kaldığımız yerden tabi biliyorsunuz ben biraz seçerek okuyorum ama size üçte ikisini neredeyse metnin okuyorum e, kaldığımız yerden devam ediyoruz malumdur ki e, şimdi bu varlık yokluk meselesine girecek ve asıl rahmetin e, Cenab-ı Hakk'ın bizi yokluktan varlığa çıkarması demek olduğunu anlatacak bize Elmanlı Hamdi yazır e, çünkü Rahman sıfatı biliyorsunuz e, bizi var etmesi ve varlığımızın e, devamı için onun öngördüğü kadar tabii varlığımızın devamı için gereken bütün şartları da hatta bunlar içinde bizim bilmediklerimiz bile var. Efendim e, daha en baştan biz istemeden biz aramadan biz e, ona bir şey ödemeden bir kulluk bir karşılık hiçbir şükür daha hiçbir şey yapmadan en baştan varlığımızı sürdürecek olan e, o ortamı e, yaratmış olması Rahman ismi. E, oradan da rahim, rahimde biraz daha sorumluluğun sorumluluk var ve o sorumluluğu yerine getiren yani kulluğu yerine getirenlere e, Rabbimizin ekstra bir merhameti var onları anlatacak. Şimdi diyor ki bakın e, biliyorsunuz bu bölümler oldukça e, felsefi sağlam temelleri olan bölümler. Ee, çok e, Benim de yani içinden çıkmam çok kolay olmuyor. Ee, i̇nşallah size e, anlaşılacak şekilde aktarabiliyorumdur. Sizin de benden de fazla dikkatli olmanız gerekiyor bir şeyi kaçırmamak için. Ama nereden gittiğimizi bildiğiniz için arzu ederseniz e, yerinden bunu e, okumanız, tekrar tekrar üzerinde düşünerek e, bizim eksik bıraktıklarımızı da tamamlamanız mümkün. Malumdur ki afatın hakikati adem ve ki ademdir. Afat, afetler demek. Yani insanın başına gelebilecek afetlerin, belaların yani beklenmedik felaketlerin e, hakikati asıl temelinde var olan şey adem yani yokluktur. Adem değil o elifle, hemzeyle daha doğrusu. Bu ayınla Adem yokluktur. Yani biz mesela işte depremden, selden, yangından niye korkarız? İşte bir kazadan, bir yerden düşmekten niye korkarız? Çünkü o bizi yokluğa götüreceği için. Yani ölümden sonra hayat var tabi. De hani bu fiziki varlığımızın sonu olacağı için korkarız. Yani yokluktan o kadar korkarız ki bu psikolojik olarak da böyledir mesela insan ilişkilerine dair çalışmalarda. Deniyor ki birisinin size şiddetle karşı çıkması, sizi eleştirmesi, size hatta sözlü olarak yani sataşması, saldırması sizi var kabul ettiği için hiç yoktan iyidir. Yani hiç yoktan yeni bir iletişimdir. Ama sizi yok sayması en korkunç insanı hasta eden, insanı derken bir bireyi kastetmiyoruz. Yani insan ruhuna, insan ilişkilerine öldürücü darbeyi vuran şey sizi yok saymasıdır derler. Dolayısıyla yokluk hem biyolojik olarak hem psikolojik olarak bizim kaçındığımız en büyük felaket ve bütün felaket dediğimiz şeylerin aslında temelinde yokluk var diyor. Mesela işte sevginin yokluğu, adaletin yokluğu, hakkaniyet yokluğu yani yokluğu çok genel olarak düşünün. Hakikaten bizim bütün üzüntülerimizin, bütün afetlerimizin bize imtihan gibi imtihan olarak gelen gibi demeyelim. Olarak gelen bütün o geçirdiğimiz acıların, yaşadığımız acıların temelinde yokluk vardır. Ve veyahut da sevaiki Adem yani bizi yokluğa götüren şeyler vardır. Hayratın hayırların yani Hakikati de vücut ve seva iki vücuttur. Hayırların, iyiliklerin temelinde de gerçek hayır yani. hayrın hakikati, varlık ve seva iki vücut yani sizin var olmanıza yardım edecek, sizin var olmanızı teşvi sevk edecek, buna sevk edecek sebeplerdir. Yani mesela işte sizin eğitiminize birisinin katkıda bulunması, sizin bir toplum içinde yeriniz olması için gereken şartların aileniz tarafından, işte sizi sevenler tarafından, devletiniz tarafından hazırlanması. Efendim bir yere girdiğinizde işte takdim edilmeniz, orada size yer açılması. Yani bu o kadar geniştir ki bu konu arkadaşlar. Varlık sizin varlığınızı pekiştiren her şeydir. Hayır. Sizin yokluğunuza, sizi yokluğa götüren her şeydir, e, efendim, şer, A, e, afat, bela. Afat ile alakadar olan bütün elemlerimiz, bütün üzüntülerimiz, bizi bir Ademi hayır ile inzar ettikleri için elemdirler. Ademi hayır, yani e, bize gelecek olan bir iyiliğin Yokluğu, bir iyiliğin ortadan kalkması ile bizi inzar ettikleri için onlar elemdirler. Yani işte sevdiğiniz birini kaybedersiniz. Niye e, bu bir elemdir sizin için? E, vefat etti diyelim. Niye elemdir? E, i̇şte çünkü ondan sevgi görüyordunuz, şefkat görüyordunuz, o, siz seviyordunuz, sevginizi ifade ediyordunuz, bir, kendinizi tamamlanmış hissediyordunuz. Yani şimdi saymakla bitiremem. Dolayısıyla... Efendim bizi üzen başımıza gelen belalardaki bütün elemlerimiz bizi bir ademi hayır ile yani bizim bir iyiliğimize olacak bir şeyin yokluğu ile bizi inzar ettikleri için yani kaybediyorsun bak işte makamını kaybediyorsun servetini kaybediyorsun sağlığını kaybediyorsun bak böyle yaparsan evladını kaybedeceksin evladınla ilişkini yıkacaksın yıkıcı davranıyorsun kaybedeceksin işte eşini kaybedeceksin böyle yaparsan gibi inzarlar inzar başımıza gelecek olan kötü akıbetle bizi en baştan korkutmak demek. Ee, onun için bunlar bizi üzerler ve bunların başı da, bütün bu üzüntülerin başı, arkadaşlar çoğu kere bunun hiç farkında bile değiliz, e, haktan ve rahmeti haktan ister. Yani bir insanın hakta, ha, haktan ümidini kesmesi. Buradaki hak Allah Teala'nın ismidir. Hak e, aynı zamanda Rabbimiz olduğu gibi e, her türlü hak, yani gerçeğin ortaya çıkmasından ümidinizi kesmeniz, hakkınızın verilmesinden ümidinizi kesmeniz bir işin hakikatini öğrenebileceğinizden ümidinizi kesmeniz yani hakla ilişkisi olan her şeyden ümidinizi kesmeniz işte bizim bütün elemlerimizin başıdır. Niam-u hayrat ile alakadar olan bütün lezzetlerimizde şimdi öbür tarafa anlatıyor zıttını anlatıyor. Nimetler ve hayırlarla alakadar olan bütün lezzetlerimiz, hazlarımız da bizi bir hisseyi vücut ile tepşir ettiklerinden dolayı lezzettirler. Yani bize bir varlığımıza bir parça katacakları için, varlığımızın bir parçası orada gerçekleşeceği için, buna işte psikolojideki kendini gerçekleştirmekten tutun da, Arkadaşlar işte sizin mesela sağlığınızın devamı için size katkıda bulunan bütün hizmetler her türlü işte gıdanızı kolaylıkla bulabilmeniz işte toplumda saygı görmeniz yani çok geniş anlamda düşünün bunları. Dolayısıyla siz bize haz veren nimetlerin başı da bizim varlığımızın devamını bize müjdeleyen müjdeledikleri için lezzettirler. Bunların başı da hakka ve rahmeti hakka imandır. Allah'a ve Allah'tan gelecek olan rahmete inanmanız. İman arkadaşlar güvenle aynı köktendir. Türkçe'de öyle değil tabi. Arapça'da e, iman, el iman, el emn, emniyet yani emniyet anlamındaki emn aynı köktendir. Dolayısıyla güven ortadan kalktığında iman da ortadan kalkar. Ve e, to, e, toplum içerisinde ona da parantez içinde işaret edelim bilhassa yeni neslin güvenini sarsacak yetişkinlere olan e, güvenini dünyaya olan güvenini yönetime iktidara olan güvenini hocalarına işte e, hiyerarşik olarak kendisinden yukarıya doğru yer alan e, hiyerarşide yer alan ve onu bir yerden alıp bir yere yükseltmesi beklenen yani sisteme olan güvenini kaybetmesi, e, imanını da kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Onun da örneklerini görüyoruz arkadaşlar. Bu güvenin kaybında kimin kusuru varsa imanın da kaybına sebep olduğunu bilmesi lazım. E, kimler insanlar arasındaki ilişkilerde ve insanların hayata daha güven içerisinde bakmasına katkıda bulunuyorsa... Onlar da o yeni neslin, o yetişen neslin Allah'a güven duyması demek olan imanına katkıda bulunduğunu bilelim. Hayatı dünya böyle, Adem ile vücudun yoklukla varlığın, alam ile lezaizin, elemlerle lezzetlerin, yeis ile imanın, rahmeti rahman ile rahmeti rahman ve sa'yü teavün ile yenilen bir mücadelesi şeklidir. Yani bizim dünya hayatı dediğimiz şey yoklukla varlık, elemlerle lezzetler, yeis ile iman, rahmeti rahman ve sa'yü teavün ile yenilen bir mücadelesi şeklidir. Allah'ın rahmeti ve bizim çalışmamız ve yardımlaşmamızla efendim baş edebileceğimiz ancak onunla baş edebileceğimiz bir mücadeledir hayat dediğimiz şey. Ki bunların bu cidelden çıkıp temayüze ebedi ile temayüz etmeleri de hayrat-ı ahireti teşkil eder. Yani bu yes iman, varlıkla yokluk, efendim elemlerle lezzetlerin tamamen birbirinden ayrışması... Artık le elemlerin bir tarafa, lezzetlerin bir tarafa temerküz edip böyle toplanıp efendim birbirine karışmaması ve bizim birinden ötekini ayırt edebilmek için bir mücadele içinde olmamızın gerekmediği yer hayatı ahirettir. Orada pür elemler olan cehennem ve pür lezzet olan Cennetler vardır. Binaenaleyh bizim hayır ve lezzetlerimizin, lezai, lezai <gülüyor> söyleyemedim, lezaizimizin, lezaizimizin başlangıcı ademden vücuda getiriş, getirilişimizdedir. Bütün lezzetlerimiz ne zaman başladı bizim? Bütün hazlarımız. Lütfen bu lezzet ve haz deyince sadece maddi olanları düşünmeyin. Yani işte sevgiyi hissetmek, size olan ilgiyi hissetmek, insanların karşılıksız sizi önemsediklerini hissetmek. Yani sizi mutlu eden bütün lezzetleri düşünün. Size e, içinize sevinç koyan bütün hazları düşünün. Bunların başı, başlangıcı ademden vücuda getirilişimizde. Yani biz yok olsaydık bu lezzetler olacak mıydı? Bu hazlar olacak mıydı? Bir defa var oluşumuz arkadaşlar yani yok olmayıp var oluşumuz bizim artık varız hepiniz siz ve ben hepiniz varız elhamdülillah ee, bir e, müthiş bir kudretin bizi, bizi önemsediğini gösterir. Çünkü arkadaşlar insan içine çıkarılmayacak eserinizi sergilemezsiniz. Mesela egzersizlerinizi böyle deneme yanılmalarınızı eğer böyle bir onda bir kıymet görmezseniz sergilemezsiniz. Allah Teala bizi e, adeta bir sergiye çıkarmış gibi düşünüyor. Yaratılmayı. Bir eserim diye bizi ortaya koyuyor yani. Hayvanatı, nebatatı ve onların hepsini emanet edeceği insanı. Akıbeti de bu hayırların akıbeti yani başlangıcı bize olan hayırların başlangıcı yokluktan varlığa çıkışımız. Akıbeti de mütenahiden namütenahiye erişimizdir. Son, sonlu bir hayattan sonsuz bir hayata geçişimizdir. Rahmet-i Rahmaniye. Şimdi bu burada biz bu akşam neyi konuşuyoruz arkadaşlar? Rahman ve Rahim isimlerini ve bu ikisinin arasındaki nüansları konuşuyoruz. Dolayısıyla rahmeti rahmaniye dediği zamanla rahmeti rahimiye dediği zamanları iyi tefrik etmeniz gerekiyor. iyi ayırmanız gerekiyor. Rahmeti rahmaniye bütün mümkünatın mümkün mümkün demek arkadaşlar. Kelamda mümkün demek varlığı da yokluğu da mümkünken Var olması bir makam tarafından irade edilmiş demek. Dolayısıyla varlığı kendinden olmayan demek. Yani bütün mahlukat. Mümkünün zıttı nedir? Mümkün, anlamamız için söylüyorum. Mümkünün zıttı vaciptir. Varlığı zorunlu olan demek. O da Allah Teala'dır. Mümkün yani olabilir de olmayabilir de. Ama Allah olmanızı seçti. Olmasını seçti. O sayede olmamızı seçti. O sayede biz varız. Şimdi tekrar edeyim cümleyi: Rahmet Rahmaniye bütün mümkünatın Ademden vücuda ihracını ifade eden iradeyi vücut ve inanm vücut olduğundan her imkanın sahayı vücuda ihracını muhtazidir. Yani madem ki Cenab-ı Hak'ın e, Rahman isminin içerdiği bir rahmet var, o o rahmet mümkün olan her şeyin yokluktan var. Varlığa ihracını ifade ediyor, varlığı irade etmesini ifade ediyor ve varlık nimetini ifade ediyor. Madem o halde rahmet Rahman yani e, Rahman isminin sahibi olan makam e, bütün bu mümkün olan varlıkları sahay vücuda e, getirmesi onun Rahman isminin muktezasıdır. Şimdi gençler bazen soruyorlar, muktezasıyan burada adeta biz zorunlu mu yani allah Teala bizi var etmeye? Hayır, tabii ki hiçbir şeye Allah zorunlu değil. Ama Allah demek e, yaratan demektir, var eden demektir. Bunu nereden biliyoruz? allah Teala kendisi bize Kur'an-ı Kerim'de şirki iptal ettiği ayet-i kerimelerde söylüyor. Ne diyor? Sor bakalım onlara, onların tanrılık iddia ettikleri... Ee, tanrılık isnad ettikleri varlıklar ne yaratmışlar? Yani Tanrı demek yaratan demektir. İlah demek yaratan demektir. Dolayısıyla yaratmak, ilah olmanın, Tanrı olmanın, yaratıcı olmanın, bak adı üzerinde zaten, hani o kendisinden zorunlu kelimesini kullanmayalım, ondan ayrılmaz bir parçasıdır. Ben bunu gençlere, genç arkadaşlarımıza şöyle ifade ediyordum yüz yüze görüşmelerde. İktinacı oluyordu. İnşallah yine işe yarar. Efendim diyordum ki mesela ortada hiçbir makalesi, bir köşe yazısı, bir şiiri, bir basılı metni herhangi bir mecrada basılı bir metni olmayan bir kişiye yazar denir mi? Hiçbir resmini hiçbir yerde görmediğimiz birine... Ressam denir mi? İstediği kadar bütün tekniğini biliyor olsun. O kişi de istediği kadar nasıl güzel yazılır biliyor olsun. Yani birine ressam diyorsak, birine yazar diyorsak, birine terzi diyorsak, birine ayakkabıcı diyorsak onun bir eserini görmemiz gerekiyor. Onu gördüğümüz için ona onu diyoruz. İşte Tanrı da yarattığı için Tanrı'dır yani. Ee, i̇nşallah anlaşılmıştır. Biz buradan devam edelim. Bir de arkadaşlar e, zihnimdeki bazı çağrışımları da paylaşayım da bu böyle kitaptan oku, okuyor ve a, e, aktarıyor olmasın. E, sizin zihninizde kim bilir ne çağrışımlar var. Ben onlardan mahrum kalmış oluyorum. Tek taraflı bir e, istifade oluyor bu maalesef. E, şeye yazarsanız, Mesajlara yazarsanız ben de istifade ederim. Ee, şimdi arkadaşlar madem ki e, Allah Teala için mümkünatı var etmesi onun Rahman oluşunun muktezası. Böyle söyledi Elmanlı Hamdiyazır. Ve kelam ve felsefeyi çok iyi biliyor yani. Ee, sadece bir e, yani Elmanlı Hamdiyazır arkadaşlar fakir, mütekellim, filozof. Fesir. bu çok kıymetli bir şey o yüzden yazdıkları çok kıymetli herkes tarafından öyle kabul ediliyor şimdi arkadaşlar o zaman siz o Rahman ismi size tecelli ettiyse daha doğrusu daha da etkileyici söyleyeyim Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin size tecellilerinin devam etmesini istiyorsanız siz de sizin dokunuş var olmak için sizin dokunuşunuza da ihtiyaç duyan varlıklara dokunmaya devam etmeniz gerekiyor. O varoluş dokunuş, dokunuşunu temasını yapmanız gerekiyor. Ee, yani bu işte bu mevsimde susuz kalmış şehirdeki köpeklere, kedilere su vermekten tutun da. Yani ben böyle bazen çok üzülüyorum hakikaten. Ee, bir örnek vereyim de çok basit bir örnek şimdi bizim e, evimizdeki su şişesi ve işte damacanası ve pompası mutfak balkonunda duruyordu bir ara herkes yani su almak istediğinde mutfak balkonuna gidiyor ve oradan işte pompalayarak su alıyor ve orada bir e, camın önündeki mermerde de birkaç tane ufak çiçeğimiz vardı nasıl olduysa ben yok muydum ya da ben de mi ihmal ettim orayı bilemiyorum Oradaki çiçekler kurumuş bir gün dedim ki yani onları gördüm şimdi şimdi bu çiçekler canlı değil mi arkadaşlar Canlılar hatta bitkilerin bitkiler neler düşünür neler hisseder nasıl iletişim kurarlar bununla ilgili e, yani ciddi ciddi kitaplar yazıldı metinler var Şimdi canlılar ve onun karşısında su bidonu Sen her gün defalarca ben kendime söyleyeyim buna. Her gün defalarca oraya çıkıp kendine su alıyorsun ve o bardağın ucundan birkaç damla şu çiçeğe damlatsan bu kurumayacak bu çiçek ve bunu yapmıyorsun yani, ihmal ediyorsun. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani yeryüzüne Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, Tabii onun yaratılıştan verdiği nimetlerle zaten o sonsuz rahmet devam ediyor. Ama bu rahmetin bir kısmının birbirimize ulaşması da bize bırakılmış. Niye bize bırakmış Allah Teala sizce? Yani işte bir ee, geçen de bir örnek duydum yani burnumun direği sızlıyor nasıl anlatırım bilmiyorum. Bir çalışma sırasında bir çalışma için bir çalışma grubuna seçilmiş bir öğrenci dışarıdan gelen bir çalıştırıcı onu seçiyor. Diyelim ki bu bir spor olsun. efendim Öğrencinin kendi hocası onu çok iyi tanıyan ve asıl onunla iletişimi sürekli olan hocası o öğrencinin de bulunduğu yerde diyor ki neden bunu seçtin ki? Bu yapamaz bunu diyor. Bunu, bunu beceriksiz diyor. Sen bilmiyor musun? Anlamadın mı diyor. Neden seçtin ki bunu bu çalışma için diyor. Arkadaşlar ne kadar yok edici, ne kadar e, helak edici, afet yani. Afet bir öğretmen. <gülüyor> Anlatabildim mi bilmiyorum. O çocuğun başına gelen bir afet bu kişi. Dolayısıyla siz kendinize bir bakın hepimiz yani ben başta kendi nefsime söylüyorum Allah şahittir. Etrafınız için rahmet vesilesi misiniz, afet vesilesi misiniz arkadaşlar? Etrafınız için başta en yakınlarınız olmak üzere rahmet vesilesi değilseniz ki size düşen ne kadar yani o asıl rahmetle kıyaslayın ne kadar size düşen orada bir iki tane takdir cümlesi söyleyecek. Aa bu arkadaşımızı mı seçtiniz? Bu çocuğumuzu mu seçtiniz? İnşallah yapar. İnşallah başarılı olur. Ben de yardım ederim. İşte benden bir isteğin olursa bu süreç içerisinde sakın çekinme demesi gerekirken değil mi arkadaşlar? Bunu diyecek yani sadece. Ee, yoksa yani sen yaratan diye ki eğer biz yaratan olsaydık kime ne verecektik acaba bu zihniyetli arkadaşlar kime ne verecektik biz yaratanıyız bizim elimizde olsaydı yani rahmet peki sen e, ona öyle davranıyorsun bir takdir cümlesini bir cesaret cümlecini esirgiyorsun e, bu kadar günahla Allah'ın huzuruna çıktığında ne olacak senin hali kendime söylüyorum yani Evet arkadaşlar yani e, bu Esma-i Hüsna'nın bize tecellisi arkadaşlar o Esma-i Hüsna'nın bize yaratılışta olan tecellilerinin artıp yani ilerleyip kemalimizin gerçekleşmesi için kilidi açacak ilk anahtardır. Anlaşıldı mı burası? Yani biz Hangi ismin bize tecelli etmesini istiyorsak, o isimde kemale ulaşmak istiyorsak, o ismin gerektirdiği ahlak ile davranmaya başlamamız gerekiyor Allah'ın kullarına ve diğer mahlukatına. Zaten bütün mahlukat Allah'ın kulu. Devam edelim. Çünkü vücut her hayırın ve her nimetin aslıdır. Varlık yani var olmak. Rahman böyle bir iradeyi hayır ile bizi cismaniyet ve ruhaniyetimizle Adem'den vücuda getirerek halk eden, yaratan ve bununla beraber esbabı baka ve hayatımız olan nimetleri de ihzar ve isale eleyen bizi yaratmakla bırakmadı. Varlığımızın devamı için hayatımızın devamı için gerekli olan, bunun sebebi olan yani muhtaç olduğumuz bütün nimetleri de hazırladı ve bize ulaştırdı. İşte İsa leyleyen, ulaştıran rahmeti celile sahibidir ki bu rahmetin şumulünden, kapsamından hariç hiçbir mahluk bulunamayacağından buna celail-i niam ile rahmet denir yani bütün büyük muazzam nimetlerle Allah'ın rahmet etmesi, işte yaratılışta bütün varlıkların varlığını devam edecek olan vasatı, o şartları var etmiş olmasıdır allah Teala'nın. Bütün imkanlar vücuttan hissement edilirken, yani bütün bu olabilecek varlığı, Mümkün olan bütün bu varlıklar varlıktan hissement edilirken, hissedar edilirken bu arada akil ve bil ihtiyar fail olacak mevcudat halk eylemek de rahmeti rahmaniyenin kemali şumulü müktezasındandır. Yani Cenab-ı Hak bir sistem yaratıp bir varlık yaratıp ikide bir kolum gözüküyor. Şimdi ikazlar uyarılar gelecek film sayfasına şöyle onu bir toparlayayım. Efendim bazen de arkadaşlar fıkıh bilmemek insanı gerçekten çok zora sokuyor neyse devam edelim şimdi arkadaşlar burada söylenene dönüyoruz diyor ki Allah Teala bütün bu varlığı yarattı varlığı yarattı burada işte sistemini kurdu mükemmel bir doğada birbirini destekleyen birbirinin varlığını destekleyen ve tamamlayan, ölürken bile bir diğerine varlık sebebi olarak ölen o doğadaki dönüşümü biliyorsunuz bir düzen kurdu. allah Teala. Tamam bu mükemmel bir düzen. Şimdi bir de bunun içinde öyle bir varlık yaratıyor ki bu düzeni bozabilecek gücü var yani. Bakın ne dedi? Ee, bu arada akıl yani akıllı ve bil ihtiyar fail yani irade sahibi kendisinde bir iradesi olan mevcudat halka eylemek bu mevcuda insanlar demedi mevcudat dedi çünkü biz bunun sadece insandan ibaret olmadığını biliyoruz cinler var, şeytanlar var değil mi? çeşit çeşit bilmediğimiz belki bize bildirilmeyen nice nice varlıklar var bunları var etmek de Rahmeti Rahmaniyenin yani Rahman isminin taşıdığı rahmetin kemali şumulu, bu kapsamının mükemmelliğinin muktezasından. Yani o derecede ki kendisine isyan edebilecek ve kendi kurduğu bu mükemmel sistemi bozabilecek, ifsad edebilecek, Meleklerin itirazını hatırlayın Bakara suresinde kan dökecek, fesat çıkaracak. Bu kapasitede bir varlığı da var ediyor. Var etmek onun için yani o kadar baskın bir sıfat. Biliyorsunuz rahmetim gazabımı geçti diyor kendisi Cenab-ı Hak. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor. Vesi'at rahmeti kulle şey. Her şeyi kuşatmıştır diyor. O kadar ki kendi kurduğu sistemi bozabilecek birini bile var ediyor bir varlık o kapasiteyi bile veriyor yani çünkü bunda vücudu mümkünatı hakkın kendisine takrip vardır bu mümkün varlıkları Cenab-ı Hakk'ın kendisine yaklaştırması var yani kendisine en yakın olabilecek kudrette bir varlığı da var etti allah Teala o suretle bunlar kıdemi hudus ve vücub-u imkan kemal noksan farkları olmasa hemen hemen sıfatı hakkı temsil edebilir. Yani sonradan var olmak, noksan olmak gibi bir takım eksiklikleri olmasa, varlığı kendiliğinden olmamak gibi bir takım eksiklikleri olmasa, neredeyse Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını temsil edebilecek bir varlık var. Lakin bunda iradelerin taaddüdü hasebiyle vücutta bir nevi şirki arazi, arzi zuhur eder. Hmm. Şimdi buradan bakın nereye geçiyor arkadaşlar. Evet bunu var etti allah Teala var Yani onun rahmetinin nereye kadar varabileceğini gösteriyor insanı, irade sahibi. Ve Cenab-ı Hakk'ın kurduğu nizamı bozabilecek kudrette yani işte yeryüzünde zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas insanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu diyor Allah Teala daha Kur'an nazil olurken yani 7. yüzyılda arkadaşlar 20. yüzyılda değil karada ve deniz, kim bilir düzenin bozulması o zaman başladı yani çevre sorunları efendim belki de ondan önce başlamıştı yani Mesela işte insanoğlunun aşırı hırsla mülkiyet arzusu ta ne zaman değil mi ne zamandan itibaren başladı mülkiyet işte bu konu konuşuluyor işte tarım toplumuna geçtikten sonra mı yerleşik hayata geçtikten sonra mı burası benim diye bir arazinin etrafını ilk önce kim çevirdi. Yeryüzünde efendim. E, dolayısıyla o düzeni bozabilecek kudrette bir insanı var etti. Fakat bu insan sonradan var olduğu için, varlığı bir başkasına muhtaç olduğu için ve noksanlıkları olduğu için e, hakkın sıfatlarını tam olarak temsil edemez ama neredeyse yakın yani. Neredeyse yakın. Fakat... Bu iradeyi yani böyle irade sahibi bir insan var etmekle iradelerin taaddüdü meydana çıktı. İradelerin taaddüdü yani insanın iradesiyle Tanrı'nın iradesi ve insanların birbirine uymayan iradelerinin çoğaldı yani. irade çoğaldı, yeryüzünde irade sahibi varlık çoğaldı. Bu da vücutta bir nevi varlıkta yani vücut deyince sakın şu vücudu anlamayın burada. Varlık demek. Vücutta bir nevi şirke ar arzi zuhur etti. Yani birçok irade sahibi varlık zuhur etti. Hal ki şirk ile vücut ve devamı vücut mümtenidir. Burada ne cümleler var arkadaşlar? Her biri böyle yazılacak, üzerinde çalışılacak, düşünülecek cümleler. Hazmedilmesi gereken cümleler. Şirk ile vücut ve devamı vücut mümtenidir. Yani arkadaşlar iktidar, irade, ihtiyar çoğaldığında varlığın devamı ve hani olması gerektiği gibi devamı mümteni hale gelir. Olamaz, imkansız hale gelir. İşte karar mekanizmalarının çoğalması mesela. Her kafadan bir ses çıkan bir şirketi düşünün. Son kararı kimsenin, kimin alacağının belli olmadığı, herkesin iradesinin birbirine eşit olduğu bir çalışma ortamı düşünün. Buradan bir iş çıkar mı? Çıkmaz. Dolayısıyla şirk ile vücut ve devamı vücut mümtenidir bu bakımdan arkadaşlar. Mesela çok benim ilgimi çekiyor bu. Bu işletmeler, iktisadi kurumlar, efendim şirketler bunların nasıl işlediği. Üzerine hiç durmuyoruz hemen hemen biz ilahiyatçılar. Ama aslında orada bizim savunacağımız tezleri destekleyen çok ciddi veriler var arkadaşlar. Şimdi mesela düşünün o kadar dünya çapında bir mücadele yürütüldü ki başarıya ulaştı. Ailenin reisi falan yoktur dendi. reisi yoktur ailede dendi. Değil mi? Biliyorsunuz. Arkadaşlar peki o zaman şirkette de reis olmasın. Bir şirkette de reis olmasın. Bir şirkette de herkes eşit olsun. Herkes insan değil mi? Eşit olsun. Efendim hatta bütün çalışanlar eşit olamaz da. İşte diyelim ki hisse sahiplerinin hepsi eşit olsun. Yani niye mesela patron hisselerin yüzde birini elinde tutmaya çalışıyor en azından yüzde Yani birini hani işte yüzde her birer hisseye bölünsün ve yüz kişi yani yüz birim ortak olsun ve herkes kararda eşit olsun karar mekanizmalarında anlatabildim mi arkadaşlar yani giyim kuşamla ilgili hiyerarşiyle ilgili efendim mesela askeri işletmelerde, hayatın kendisinde, biyolojide, doğada efendim e, var olanla bizim bugün mücadelesini verdiğimiz ya bir dakika işte din böyle diyor, işte ayet böyle, hadis böyle dediğimiz e, bir takım meselelerin e, donelerini aslında oralardan bulabiliriz. Neyse bugün e, sözü çok uzatıyorum. E, metne dönelim arkadaşlar. Şirk ile vücut ve devamı vücut mümtenidir. Zira hakkın şeriki batıl. Hakkın ortağı batıl. Yani ma'dum lizatihi. Kendine kalsa yok olacak olan. Ma'dum ademin mef'ulü oluyor. Ma'dum lizatihi yani kendisine kalsa kendisi kendisini var edemeyecek olan. Tamam mı? Mümteni. Muhal olduğundan her vücut vahdetle tecelli eder ve müteaddit vücutlar bir vahdet teşkil etmedikçe devam edemezler. Hakkın şeriki batıl yani madum lizatihi mümteni muhal olduğundan arkadaşlar, Hak bir taraftaysa ona ortak olan batıl olacağından, ona ortak olan kendiliğinden var olmayacağından, varlığı başkasına muhtaç olacağından ve bu da mümteni, aklen mümteni mümkün olmayacağından her vücut ancak vahdetle tecelli eder ve müteaddit vücutlar, çeşitli varlıklar bir vahdet teşkil etmedikçe devam edemezler. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Aile birliğini koruyamadıkça devam edemez. Ailede anne ve baba arasında pedagojik konularda, hayatla ilgili konularda sürekli fikir ayrılığı oldukça o aileden ortaya sağlıklı bir eser çıkmaz. Bir şirkette, bir işletmede, bir siyasi partide, efendim, düşünelim yani bir sitede karar alınamıyorsa yani bir vahdet yoksa sonuçta herkesin ee, razı olacağı, boyun eğeceği bir sistem bulup boyun eğmekten, mesela demokrasi de boyun eğdiğimiz bir sistemdir. Ben diyelim ki şuna oy verdim, şu görüşe oy verdim, mesela sitenin yönetimi için. Ama benim görüşüm çıkmadı. %60, %70 neyse karşı görüş çıktı ve o görüş kabul edildi. Bu da benim ona boyun eğmemi gerektiriyor arkadaşlar. Demokrasi bu demektir yani. Dolayısıyla böyle bir vahdet etrafında birleşemiyorsanız burada Varlık devam edemez. Şirk, lizatihi sali bir vücut ve mucibi ademdir. Sali bir vücut, varlığın, varlığı inkar eden ve yokluğu gerektiren bir şeydir şirk, lizatihi. Yani şirk kendiliğinden başka bir şeye sebebe gerek kalmaksızın ortada bir şirkin olması, bu şirki burada ama şey anlamayın sadece, İtikadi anlamdaki şirk'i anlamayın. Yani çok başlılık, parçalanma, tamam mı? Tevhidde aykırı olan e, teaddüdü irade. işte az önce söylediği gibi iradelerin çoğalması, her kafadan bir ses çıkması varlığın devamına aykırıdır. Bu sebeple alemde gerek tabii ve gerek ahlaki ne kadar şurur. Şurur şerler demek. Tasavvur edilirse yani alemde, ister tabii anlamda yani doğada, ister ahlaki anlamda yani ilişkiler, insan ilişkileri anlamında, insanlar arası ilişkilerde ne kadar şer varsa hepsinin kökü taaddüt yani her kafadan bir ses çıkması ve davayı şirktir. Her, herkesin e, son kararda iddia sahibi olmasıdır. Bu da hakkın kemali vahdeti icabıdır. Yani öyle mükemmel bir vahdet sahibidir ki öyle eşsizdir ki Allah'ın biricikliği o kadar mükemmeldir ki bunun dışına çıktığınız an yokluğu varlığı yokluğa götürmeye başlıyorsunuz. O halde hem böyle vesile ışık olacak müteaddit iradeler yaratarak Ederek, onlara hissi vücut vermek varlıktan bir pay vermek hem de bunların tevazünlerini muhafaza ederek bunların arasındaki dengeleri muhafaza ederek efendim yani bütün bu bakın hem farklı farklı farklı iradelere sahip varlıklar yaratıyorsun irade sahibi varlıklar yaratıyorsun ve hepsi farklı şeyler istiyor hem de bunların bu farklı istekleri arasında bir denge kuruyorsun tevazül Var ediyorsun. Bütün tecelliyatı vücudu bir irade ile idare ve idame etmek öyle dakik bir nimet, öyle ince, öyle incelikli bir nimet ve öyle ebedi bir hayırdır ki bunu da rububiyeti ilahiyetin rahmeti rahimiyyesi temin etmiştir. Yani ee, başta dedik ya hani böyle akılsız varlıklardan. Tam bir denge içerisinde, tam bir nizam içerisinde her birinin rahma, rahmeti rahmandan hakkı olan rahmeti elde edeceği bir sistem kurarsınız. Cansız varlıklardan, cansız demeyelim, iradesiz varlıklardan kurarsınız. Ve bu sistem devam eder. Çünkü iradeleri yok. Kurulan sistemin içinde tıkır tıkır tıkır devam ederler bunlar. Fakat ne yapıyorsun? Ee, hem Rahman ismindeki kemali ortaya koyabilmek için, hem de diğer bütün isimlerindeki halık, bari, musavvir her hepsindeki kemali ortaya koymak için efendim irade sahibi o kadar irade sahibi ki bu sistemi bile bozabilir. Bir varlık varlıklar var ediyorsun. Varlık Cenab ı Hakk anlatır şu anda. Varlıklar var ediyor. Ve sonra da bunları öyle dengeli bir sistem içerisinde yerleştiriyor ki eğer o sistemin dışına çıkmazsanız varlık bozulmuyor. Varlık bozulmuyor. İşte bu rahmeti rahimiye sayesinde. Rahmeti rahimiye neydi? Tekrar hatırlayalım. Arkadaşlar size baştan peşin peşin verilen o Rahman e, isminin size düşen hissesini doğru yolda kullanıp doğru bir şekilde kullanıp Efendim, onun sonucunda e, ekstra bir merhamete mazhar olmak. Tabii bunun zıttı da var. Onu doğru bir şekilde kullanmazsanız o ekstra merhametten yani cennetler, Cenab-ı Hakk'ın rızası, Allah'a yakınlık vesaire, bütün o manevi lütuflardan mahrum olmak. Bunlar illa manevi olmak zorunda değil. Paranteze açalım. Dünyevi de olabilir. Yani Cenab-ı Hak'te işte, şükrederseniz artırırım diyor. Bu mesela rahmeti rahimiyedir. Şükrederseniz artırırım. Yani sana başta bir nimet diyor. Diyor ki şimdi şükret artıracağım diyor. İşte o rahim isminin tecellisi. Yani o hedefleri bize koyarak arkadaşlar anlatabildim mi? Yani ahlaki davranırsanız, adil davranırsanız, işte günah hatalarınızı kabul edip tevbe ederseniz, ıslah ederseniz, bakın size dünyada şöyle nimetler, ahirette böyle. Toplumda i̇şte toplumla güzel geçineceksiniz. Aranın, mesela kötülüğe karşı iyilikle mukabele edersen aranızda büyük bir dostluk var edeceğim diyor. Düşmanların dost olduğunu göreceksin diyor. Değil mi? Dünyevi vaatler de var, uhrevi vaatler de var. İşte bütün bu vaatler rahim isminin tecellisidir. Ve o sayede Allah Teala'dan inen arkadaşlar vahiy ve o vahyin bize bildirdiği nasıl yaşarsak nasıl oluruz, şeklindeki hani bütün o hem vaidler hem vaatler yani hem olumsuz vaatler hem olumlu vaatler arkadaşlar neyi sağlıyor? Bu irade sahibi varlıkların bir nizam içinde birbirinin varlığını yok etmeden devamını sağlıyor. Onun için bunu vahiy olmadan peygamberler olmadan Allah'ın bize verdiği bu nimetleri bizden nasıl kullanmamızı istiyor acaba bu bilgiye ulaşma Adam, sizin alemde varlığı barış içinde sürdürebilecek bir nizam kurmanız imkansızdır. Bu cümlede güzel oldu. Efendim Elmanlı Hamdi Hazır'ın e, yol açmasıyla. Kemali terbiye, kemali terbiye, yani terbiye neydi? Rabbül Alemini hatırlayın şimdi. Günlük hayatta kullandığımız terbiye değil bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, alemlerin Rabbi olarak, bir varlığı aşama aşama aşama aşama tedricen mükemmele doğru götürmesi. Bütün başımıza gelen imtihanlar, yaşadığı sınavlar, mahrumiyetler hepsi onun bizi e, çeşitli aşamalardan geçirerek kemale ulaştırması, insan kamil olabilmemiz için yarattığı fırsatlardır arkadaşlar. Kemali terbiye icap ile ihtiyarın işte bu ihtilatındaki müvazenededir. İcap ile ihtiyar ne? Yani Cenab-ı Hak senden bir yola girmeni istiyor. Sen de onu icap ediyorsun. Onu, o teklife e, icabet ediyorsun. O çağrıya icabet ediyorsun. Ve onu seçiyorsun. O yolu seçiyorsun. İcap ile ihtiyarın işte bu ihtilatında, karışmasındaki, bir arada bulunmasındaki muvazenede ve Kemal-i Rabbani, Felsefenin muamma-i dedikleri bu muadele-i dedir. Eğer Rabbimizin yani rabbaniliğin mükemmelliği yani alemleri bir ya bir noktadan alıp aşama aşama aşama binlerce sayısız aşamalardan geçirerek a bütün alemleri mükemmel varlığa varoluşunun en mükemmel noktasına doğru götürmesi de Rabbimizin filozofların Ammai vücut, varlık bilmecesi yani çözemedikleri, varlık bilmecesi dedikleri bu muadeleyi rahimiyyedikleridir. Bu rahim isminin bizim, bize ulaşan bütün rahmetlere nasıl karşılık verirsek karşılığında neler daha olacak o yolda açtığı çığırlarla Cenab-ı Hakk'ın bizi hep iyiliğe doğru özendirmesi ve kötülükten sakındırmasındadır. Bunun için eslafi müfessirin yani geçmiş selef müfessirler rahmet rahimiye rahimiye yani rahim isminin içerdiği rahmete dekayık-ı ni'am tabir etmişler nimetlerin en inceleri çünkü o rahmet rahimiye de senin iraden de var Allah Teala'nın başlasan bir rahmete kendi iradenle olumlu müsbet mukabelede bulunman da var. Senin de bir payın var orada. Ve gaye itibarıyla da ne ama uhreviye ile tefsir etmişlerdir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bizim amellerimizin karşılığında, bizim yönelimlerimizin, eğilimlerimizin, iradelerimizin, niyetlerimizin karşılığında bütün bunları dikkate alarak bize ulaştıracağı Rahim isminin tecellilerinin en son gayesi de en son noktası da nihai noktası da e, ahiret nimetleridir, ni'am-ı uhreviyedir. Bu bir taraftan irade-i ashabından her birinin iradelerine bir hissi tercih vermekteyiz. Bir taraftan da hakkı mükteseblerinin gayesine göre yani ne kadar kazanmışlarsa onun son noktasına göre hesaplarını görüp mizan haktaki vaziyetlerini tespit ettikten sonra femen yaamel mitqale zarratin hayran yara kim zerre miskali bir hayır yapmışsa onu görecektir ve men yaamel mitqale zarratin şarran yara her kim de zerre miskali zerre ağırlığınca yani bir zerre kadar kötülük yapmışsa o da onu görecektir mucebince bu ayetin gelince mükafat ve mücazat ile mesuliyetlerini tatbik eylemektir ki bu mücazat o mükafatın zamanıdır. Yani bu e, cezalar mükafatların tazmin edicisidir. Onun garantörüdür yani. Ve binaenaleyh rahmeti rahimiyenin hedefi aslisi bu mükafattır. Yani biz Rahim isminde Rahim isminin bize tecellisini değil mi? Sadece bu dünyayla sınırlı olarak istemiyoruz. Yani biz bütün amellerimizin karşılığının bu dünyada verilmesini istiyor muyuz? İstemiyoruz. Evet, biz ne istiyoruz? Allah hala bize öyle öğretti. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten. Bize e, o ayetin hemen üstüne bakın Bakara suresindedir bu e, Rabbena duası. Bir takım insanlar ne derler? Bize sadece dünyada ver ya Rabbi derler. Cenab-ı Hak onu eleştiriyor. Sonra ve şiddetli e, va'id var o ayetin sonunda. Sonra diyor ki e, bir takım insanlar da böyle dua ederler diyor ve bunu övüyor. Rabbena atina fin dünya haseneten ve fil ahirete haseneten Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ve güzellik ver ahirette de iyilik ve güzellik ver rahmeti rahmaniye içindeki vücudu iptidai de hiçbir mevcut yolundan inhiraf etmez yani başlangıçta yaratılışta çok özür diliyorum efendim telefon bir anda düştü e, yaratılışta arkadaşlar, e, başlangıçta yani hiçbir varlık yolundan inraf etmez. Şunu biraz düzeltmeme izin verin. Çok özür diliyorum herkesten ama olmuyor yine de. Şöyle tıkayım bir son dakikalar herhalde artık. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Arkadaşlar olmaz olmaz demeyin her şey olabiliyor yani rahmet-i rahimiye içindeki vücudu saniye ise yani e, ikinci varoluşumuz o ikinci varoluşumuz nasıl e, onu da Elmallah Hamdiyazır Bakara suresinde kalplerin mühürlenmesi ayeti kerimesini açıklarken açıklamıştı yanılmıyorsam efendim e, diyor ki insan yaratılıştan tertemiz olarak yaratılır günahsız olarak yaratılır ve ciddi bir e, kalp e, kapasitesiyle. Yani çünkü Kur'an'a göre biz kalbimizle anlarız, kalbimizle sezeriz, kalbimizle aklederiz, kalbimizle iman ederiz ve kalp bütün bunlara e, bunları gerçekleştirebilecek büyük bir kapasiteyle yaratılmıştır. Eşit değildir aynı zekalarımız gibi. Hiçbirimiz de eşit değildir ama ona gücümüz yeter. Yani teklife muhatap olan herkesin kalbi o, muha, e, o teklifi yani o iman teklifini gerçekleştirebilecek kapasitededir. Daha sonra biz onu kendi tercihlerimiz doğrultusunda yanlış yollara girerek ve ısrarla, günahlarla onu kirleterek kalbimizi efendim mühürletecek noktaya kadar bile getirebiliriz. İşte buna ikinci tabiat, kişinin kendisine, kendisine kendi kendine elde ettiği, mükteseb bir şekilde elde ettiği İkinci tabiat, ikinci yaratılma diyordu Elmal Allahım diye Şimdi buraya tekrar bakalım. Rahmeti Rahmaniye içindeki vücudu de hiçbir mevcut yolundan inhiraf etmez. Rahmeti Rahimiye içindeki vücudu saniye ise yani biz başlangıçta Efendim Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlerle yaratılırız. Yani çocuğu düşünün yalan söylemez, riya yapmaz, şirke düşmez. Efendim ee, yani Tertemizdir, günahsızdır, hiç yolundan sapmaz, ağaçlar sapmaz yolundan, hayvanlar yolundan sapmaz. Ne için yaratılmışsa onu gerçekleştirir. Daha sonra akıl e, başlayıp temiz yaşına gelince, nefis ortaya çıkınca, nefis kuvvetlenince, içgüdüler ortaya çıkınca arkadaşlar, Efendim tercihler yapmaya başlarız değil mi? Az önce söyledik işte irade meselesini. Tercihler yapmaya başlarız ve bu tercihlerimizle biz ya rahmeti rahimiyeyi yani Cenab-ı Hakk'ın o ikinci rahmetini ya hak ederiz ya ondan mahrum kalırız. İşte rahmeti rahimiyenin içinde böyle bir vücudu sani var. ikinci bir varoluş var. Ya kemalimizi var ederiz, mükemmelliğe doğru gideriz. Her gelen günümüz öncekinden daha güzel olur, daha böyle tadından yenmez olur ahlakımız. Ya da giderek kötüleşiriz. Kendimize iki, iki, iki, ne deniyor ona ahlak mütesebb deniyor. Yani kişinin kendi tercihleri sonucu kendisinde var ettiği bir ahlak. İşte bu ashabı iradeye ait olduğundan. Bu ikinci vücudu sani bunlarda vazifesinden udul edenler görevinden sapanlar ve mizanı hakkı kendi davalarıyla ihlale uğraşanlar yani Allah'ın kurduğu mizanı ölçüyü kendi iddialarıyla kendi istekleriyle kendi davalarıyla onu bozmaya onu ihlal etmeye o sınırları aşmaya uğraşanlar vardır ki rahmet rahimiyenin mutazammın olduğu içerdiği hikmeti bu vücutta böyle bir ihtiyara tereddüp eden bir muadeleyi mükafat ve mücazat kurmuştur. Yani sen eğer e, aklın başına gelip Efendim nefsin de ortaya çıktıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın sana gösterdiği ben bu varlığı bu sistem üzere kurdum. Bu varlığı bakın bu varlığı ben var ettim. Mükemmel bir şekilde bunun böyle sürmesi için de bu kemalin e, tamamına erebilmesi için de senin bu varlık içerisinde şu şekilde hareket etmen gerekiyor. Kalbinin böyle olması gerekiyor, niyetlerinin şöyle olması gerekiyor, işte kanaatkar olman gerekiyor, şükredici olman gerekiyor, başkalarının elindeki nimetlere göz dikmemen gerekiyor, Allah'a kulluk görevini ihmal etmemen gerekiyor vesaire Bütün bunları sana bildiriyor, o, o doğrultuda devam edersen yani iradeni, ihtiyarını, tercih gücünü bu doğrultuda kullanırsan şunlarla karşılaşacaksın. Buradan sapıp sistemi bozmaya çalışırsan da şunlarla karşılaşacaksın diyerek efendim o sistemi korumaya yönelik bir mükafat ve mücazat kurmuştur. Ve yine bu muadilin nizam-ı umumisinde de la şerikele hiçbir Orta olmayan Hak Teala'nın rahmaniyesi hakim olmuştur. Er-Rahmanu ala'l-arşi isteva. Taha suresinde Rahman arşa, arşi istiva etti. Yani hükümranlığı altına aldı diyor. Ve burada Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de epey bir ayet-i kerimede olduğu gibi, 40 küsur yanılmıyorsam, efendim burada da Rahman ismini Allah isminin yerine kullanarak sıfatı galibe olduğunu Rahman'ın sıfatı galibe olduğunu bize gösteriyor. Peki efendim bu akşamlık bu kadar. Aradaki küçük kaza için tekrar hepinizden dikkatlerinizi dağıttığım için özür dilerim. Allah'a emanet olunuz. 11. Ee, dersle acaba gelir miyiz Maliki Yemiddi'ne dedim ama gelemedik. Allah nasip ederse haftaya inşallah. Hayırlı akşamlar.